Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, rahmetullahi ve müzellikler. Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Evet. Sohbete başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir mevzu var. Biliyorsunuz, açmış olduğumuz bu dernekten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 İnanın ilim meclisinde bile büyüklerin ve küçüklerin oturduğu sıraları çok farklıdır. Atın, açın rivayetleri tek tek bakın. Ee, biz diyor sahabe toplulukları yani küçükleri fastediyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'ın sohbetinden sonra hemen bir yere toplanırdık. Ne anlattı diye birbirimize sorardık, müzakere ederdik. İçimizde diyor en zeki hafızası, kuvvetli Abdullah bin Zübeyir'di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 eğer evdekileri birbirine ısındırırsanız doğanlara siz da afedersiniz. Benden sızlanırsın. Evet. Haftaya da inşallah bizimki olacak. Cumartesi, Pazar. Allah'ın izniyle edersin. Ee, bu konuda hafta içinde bir istisare edelim. Çarşamba günü müsait olan kardeşler buraya gel şimdi bir toplanalım. Yapacak iç bölümü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 Duruyorduk. Bugün de inşallah ona döneceğiz. İlk konu başladığımız günümüz ve ilim kavramının tahrisiyle devam ediyoruz inşallah. Alim kimdir? Belen kimdir? Geçen hafta ben şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse hangi ayetlerden sohbete başlamıştır? Belen? Evet.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 Camiye ne yapmıyor? Gitmiyor. Onların itikadıyla bizim itikadımızın arasında bir fark var mı? Aynı itikadı öğreniyoruz. Aleyküm selamlar hoş geldiniz kardeşlerim. İşte kavramların kast edilmesi, içi boşaltılması insanların da inancının içi boş kof hale gelmesine sebep oldu. Aynı şekilde Müslümanların da içinin kof olmasına oldu. Bizim Müslümanlar öyle hale geldi ki şurada acıklı bir şey anlat, oturup hüngür, hüngür ağlayan, beş dakika sonra laks bakmış neredeyse göbek atıp güle, insan haline ne yapıyor? Gelebiliyor. Ama geçmişte ise sahabeler yani hiçbir sözde ne yapmazdı? Otlanmazlardı. Yani karakter, ilim, akide, her şey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 Şehitlik kavramını, kavramını ne yaptılar? İçini boşalttılar. Yani Allah uğruna öldürülme bile ne yapıldı? İnsanlar arasında bilinmez hale geldi. Ali selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu aynı e, Laz'ların işine benziyor. Laz'lar varsa hakkını helal etsin. Laz bir arkadaş Anadolu'dan bir asker arkadaşını gezmeye çağırıyor Trabzon'a. Geziyorlar, gelecek, mezarlara bakıyorlar. Hasan'ın mezar taşlarındaki işaretler ilgisini çekiyor. Bakıyor nokta nokta çizgi, kiminde nokta çizgi, kiminde de düz çizgiler var. Ne o şamdır? Bu anlamadım sizin mezar taşları biraz değişik. Bunlar da. Ha o mu diyor? Şurda fırda fırıldı. Bu fırda fırıldı. Bu düz çizgini. Ha, o da çok pışırıktı, eceliyle yani bunları bile şehitlik kavramına insanlar ne yapabiliyor? Sokabiliyor. Falan şehittir filan şehittir Ama bakın ve Vesselam'ın zamanına falan şehittir dendiğinde Allah Resulü o şehittir demiyor. Şehit ancak Allah için öldürlerdir diyor. Yani bir Resul dahi emin konuşmuyorsa bizim bu kelimeyi konuşmamız nedir?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 her şey var ama o ikisi nedir? Yok. Yani kavramlar öyle tahrif olmuş ki işleri boşaltılmış hatta belki e, bilmeyen kardeşimiz yoktur. Kütübü Sütte diye bir kitap var. Hadis kitabı. 18 Çıt oldu? İbrahim Canan'ın. Oğuz hoş geldin. nedir diye bir bakın. Yani hem de Hadis kitabı diye insanlara impoze ederler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 ...bizlerse dinimize ne atmıyoruz? Hayır, çıkmıyoruz. Bakın, Yahudiler... ...kitaplarını tahrif ettiler mi? Aynen böyle ettiler. Hristiyanlar... ...kitaplarını tahrif ettiler mi? Ettiler. Aynen böyle. İçini... ...bu sattılar kavramların. Kimisi emredilmeyen işleri yaptı... ...kimisi de... ...ilimde derinleştiler. Peygamberden... ...kendilerini daha bilgili... ...söylemeye başladılar... Veyahut Allah'ın indirmiş olduğu emir ve nehirleri kendi kafalarına göre tevil ettiler. Mesela bir cumartesi olayını hatırlayın. Balık avlamayın meselesinde ne yaptılar? Derin derin hendekler kazdılar. Biz avlanmıyoruz ki dediler. Veyahut iç yağını Allah onlara haram kıldı. Onlar ne yaptılar? Erittiler, sattılar, parasını yediler. Biz iç yağı yemiyoruz dediler. Aynen günümüzde de bir düşünün, diğer birçok meseleyi düşünün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 Yine malayani mesela yen yani sohbet ortamı dahi bizde yok. Yani öyle hale gelmişiz ki kafirler evet bir şeyler yapmış, bir şeyleri tahrif etmiş, bizleri görünüşte, giyin işte, dünyaya bakışta, yarına bakışta ne yapmış? Bir şeylere benzetmiş. Mesela kader, rızık dersinde Ramazan'da bir ders yapmıştık hatırlıyor musunuz?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 Hac ümre ayları gibi bazı aylar icat ederek o günlerde biraz dine ne yaptık? Yoğunlaşmaya başladık. Doğru mu? Ramazan ayında herkes buraya geliyor muydu? İstisnarsız. Gündüz gelen ne, ne zaman geliyordu? Gece geliyordu değil mi? Peki bizler Ramazan mı olacak? Milletin birbirinin görmesi için. Yani burada gelin, gelmeyin. Kırçalama şeyi yok ha. Tahrifin boyutunu anlatayım.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 bu ne dersen gider, ne dersen durur. Oh, oh dedi mi gider? Yok. Oh be deyince gider, oh deyince durur demiş. Peki, adam almış, oh be, oh be demiş, de gitmeye başlamış. Gide, gide, gide tam bir uçurumun kenarına gelmiş. Durduracak kelimeyi adam bir türlü hatırlamış. Tam ranaklarını Ah demiş, deve durmuş. Oh demiş. <gülüyor> yani son anda lazım olacak şekilde bir şey hissetmeyin. Düşünün, birilerine biz delille hareket etmeyi söylerken kendimiz delilden haberimiz sor. Şuraya birisi gelsin, mesela birçok ilde karışıklıklar var. Mesela seminerlerde hiç namaz kılmasına dikkat ettiniz mi?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 Cahil bir Müslümanı ben düşünüyorum. Müslümanı cahil detenmez. Ama bir Müslüman da kendini cahil bırakmaz. Doğru mu? Eğer bir Müslüman kendini cahil bıraktırırsa, bıraktırırsa ya e, yaptığı her hareket kendine mi kesiliyor, İslam'a mı kesiliyor? Kime? Şuna bak, yaptığı harekete bak. Yani fatura İslam'a kesiliyorsa bunun suçu kim biz falan Yani işte şunu Yahudi yaptı, bunu Yahudi yaptı ya hep mi Yahudi yaptı? Yani biraz da bizlerin hatayı kendimizde araması gerekir. Evet. Mesela ilim istemek, ilim tahsil etmek İbn Mace'nin 224 numaralı rivayetinde de geldiği gibi, onlar esin alışılarla uğraşılan her Müslüman'a nedir farklı.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 İlim öğrenmekte insanlara nedir? Fazlıyor. Ama hangi ilim, hangi maksatla, Aynen. ne şekilde, bunu da İslam'ı okumaya başladığında Kur'an ve sünneti, ki aleyhissalatü vesselam, ben size iki ağır emanet bıraktım. Biri evet. Allah'ın kitabı, birisi evet. benim sünnetim. Bunun ikisine sarıldığınız müddetçe asla ne atmasınız? Sapanlara bakın, inanınca ayrılmış, ayırmış, ya eklemiş, ya çıkarmış ya da birçok şeyler bunun yanında ne yapmış? Dizmiş. Ama bu içine sarılanın asla sapıtmadığını direkt. asla. Evet. Demek ki insan sürekli ne yapacak? Okuyacak ve mu olan insanda okuması gerekir. Evet. Ve bugün öyle hale gelmişiz ki bizler, atalarımızın dediği gibi ağacın diyor kökü çürümüşse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 Burayı işe, öbür taraf ne yapacak? Yine budanacak, gidecek, vurayacak. Fakat sıfırdan, yani inanması gereken değerlerden insan başladığında hiçbir sıkıntı ne yapmaz? Kalmaz. Bir gün dükkana Amerikalı Muhammed Ali diye birisi gelmişti. Bu savaş pilotuymuş. Daha sonra iman ediyor. Ee, Türkçesi de güzel. Hanımı da Türk, adam adam evlenmiş. Bu arada birisi geldi benim sakalı gördü, kurban nereye bağlısın diye adam yapıştı. Şimdi ben tabi anlatabilmek için alttan alıyorum, alttan alayım Ersin Muhammed Ali dayanamadı, adamı kaldırdı, babayı ilk de bir şey. Şöyle omuzundan tuttu, çekti, bak Kur'an sınırdı. Başka yoktur, anlarsın diyor, aynen böyle. Yani elin gevur dediğimiz adamı dinle tanışıyor İslam'la tanışıyor, Kur'an-ı Kerim'le tanışıyor, başka hiçbir şey kabul etmiyor. Bizim Mustuba'na dini anlatma hak kazanıyor. En son Mehmet Ali hemen parladı, şöyle diyor, anlam mı diyor? Aramızda fıstık orttı. En son yumruğunu getirdi ha. İlla onu yapmak gerekmiyor ama anlatma, öğretme, ilim dediğimizde Kur'an-ı Kerim olmalı.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 Orada bir delik, aynen çöplerin gidip öğütüldüğü, fecada yok olduğu gibi ve gökyüzünü pişlikten arındırıyor dedi. Bak öbürü de işbat etti. Birisi faracı, bakın bilim dedikleri hep, yani başında prof mu diyorlar, ne diyorlar, ben pek bilmiyorum bu kelimeleri. Hep bu kelimelerle insanların zihinlerini ne yapıyorlar? Götürmeye çalışıyorlar. Veya e, ilk orta bir şeye gidin bilim adı altında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 İlim Ancak Kur'an'da sünnette değer verilendir. Vallahi azze ve celle ilimle alakalı birçok ayet indirmiş. Resulü ilimle alakalı çok değerli güzel sözler söylemiş ve faziletleriyle alakalı bakın peygamberlerden sonra en şerefli olan nedir? İlim sahibidir kardeşler. Bir derece kalacaktır. Bir derece. Öyleyse bizim buna ne yapmamız? Alınmış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 Birisi birine amma vicdansızsın. Böyle diyeceğine amma imansızsın. İman diye bir şey kalmamış sende dese aynı kelimeye gider mi? Aynı şey tesirli. Adama vicdansız de vicdansızca kahkahayla güler. İmansız de bakın gülüyor mu? Yaptığı aynı <gülüyor> harekettir. Ve her yapılan hareketin imanla alakası yok mu? Kelimeleri bile ne yapmışız? Değiştirmişiz <gülüyor> kardeşler.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 Bakın bu derece bakarsanız bir korku olur. Bizim Resulümüz diye bir bulut gelse, hem de kara bir bulut gelse, yüzünde gülücük olmuyordu, asılıyordu. Bugün Muhtezile alay ediyor. Sizin Peygamberimiz ammada korkakmış diyor. Hem de Muhammed Ümmet'in diye. Ayşe annemiz diyor ki Allah'ın Resulü diyor. O kadar dikkatli ki sen ne zaman diyor bir bulut gelsen karanlık, yüzünde endişe, kaşlarım çatılıyor, gülme gidiyor. Ya Ayşe nasıl güleyim diyor. Helak olan topluluklar hep böyle bir bulut gördüler, altına neşeyle koştular, onlara inanır dediler. Bizi kurtaran kim kardeşler? Bizi kurtaran bu ilim. bulunan hareket et Kar yağıyor, kızıyorlar. Vay efendim Melih şunu yapmadı. Yağmur yağıyor, kızıyorlar. Yani insanlar o kadar inançlı hale gelmiş ki, sanki bir düğmeye basacaklar, bastıkları şey olacak mı? hani pizzacıdan bir şey söyler gibi olmaz ki. İlim Allah korkusunda ne yapması beraberinde getirilmesi gerekir. Evet. Sahabe-i Kiram, Allah onlardan razı olsun. Onların hayatına baktığımızda yani ilmin İslamiyet olduğu babında konuşuyorum. Mesela Ayşe annemize devamlı bir çocuk geliyor. Her gün bir şey soruyoruz. Bitti mi? annemiz diyor ki ey çocuk, sen dün öğrendin, e, dünkü sorduğunla amel ettin mi? Yok diyor. Sen hakkındaki ücreti niye çoğaltıyorsun? Diyor. Aynı baba bakıyoruz. İbn-i soruyorlar. Sen bu dini nasıl öğrendin? Ne diyor? Biz Kur'an'dan bakın, bilim olarak ilalıyor, 10 ayet alırdık. Bunu hayata geçirmeden öbürünü ne yapmazdık? Allah'a sıkıştırdık.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 Benden öğrendiğiniz bir emir, bir nehi varsa bunu ne yapıyor? Aktarın emri kıyamete kadar bütün Müslümanlara. Fatih öldü diyelim. Allah keçinden versin ya. Zamanında mı versin? E o bilir. <gülüyor> ya Allah razı olsun. Bize dinimizi öğretildi. Onu gördüğümüzde Allah'ı hatırlardır. Bu kelime her Müslümana öğrenilir. Ve bunu herkes şöyle bir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 vesile olman, hidayetine vesile olman, senin için daha hayırlı, bunlara malık olmandandır. Yani burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilimle malı ne yapıyor? Kıyaslıyor. Ilmi, maldan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Bu iki haris doymaz diyor. İlme talip olan ve mala talip olan. Onun için ilim kendisinden daha küçük bir şeye alet ve köle yapılmaması.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 ilim ehli kesinlikle mala göz diken değil, dünyaya göz değil, tamamen ahireti göz insandır. Benamsa, dünyalık bir şeyleri kaybetmemek için tamamen mala, gösterişe, mevke, mevkiye gözünü dikerek ahiretini nedir? Şatan hiçbir şey bırakmayan insandır. Onun için kardeşlerim, Allah kendilerinden razı olsun, sahabe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 işte bir arabaydı, bir evdi. Senin nasıl güzel mi bak gözün? Gözün devresi için değil mi? Ha misal yani. yani. Birçok şeye insan ne yapabilir? Bakabilir. Aleyhissalatü Vesselam neye bakarsan bak, o göz ne yapacak? Hasret olup geri gelecek demiştir. Ve bakın Allah kendisinden razı olsun. Ali şöyle demiştir. Birine nasihat ederken diyor ki, sana söyleyeceklerimi iyi beller. İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, malı ise sen korur. İlim amel edildikçe ve başkalarına verdikçe artar, mal ise harcadıkça eksilir. Ve ilim alime hayatında itibar kazandırır, ölümden sonra da hayırlan alınmasına sebep olur. Ama malın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 yani düşünmeden hareket ettiğimizin göstergeleri bunlar. Şu adam hakkında ne dersiniz diyor. Adam fakir. Hiçbir şey yok. Gariban. Düzüstüse vermeyiz. Şahitlik yapsa sahitliğini kabul etmeyiz. Birine kesil olsa sefaletini kabul etmeyiz. Bak adam sadece gariban arkadaşlar. Şu adam hakkında ne dersini istiyor. Kendini gösterelim. Düzüstüse veririz. Şahitlik yapsa şahitliğini kabul ederiz. Kefil olsa bilme kesildiğini ne yaparız? Kabul ederiz diyor. Bakın Allah onlardan daha zor olsun. şahabe bile bu cümleyi kullanıyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği nokta düşünerek hareket edilir. Ama maalesef biz de Müslüman dahi olsak hangi ortamda olursak olalım maalesef şu davranışlarımız var. Maalesef. Onun için der. Alının de dediği gibi ilme olmalı ve hayatı da onun peşine koşturmalı. Ve Ali Devam'dan diyor ki ne nice zenginler vardır ki hayattayken ölüdürler. Alimlerse dünya durdukça hayattadırlar. Ve İmam Mali'nin muvattada nakrepti bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Lokman diyor oğluna şöyle nasihat oğlum Alimlerin dizinin dibinden kırılma. Nasıl diyor toz toprak olmuş yeryüzüne düşen bir damla nasıl oranın şeklini şemalini değiştiriyor, yeşertiyorsa alimin söylediği bir söz o ölen kurumuş kalpleri böyle ne yapar? Biriltir Onun için ilim bu kadar önemli arkadaşlar. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Amin. Ve ilim de ancak amel etmek için öğrenilmelidir. Başka bir suretinde değil. İlmîlen amel etmeyen alimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarif ederken ne diyor? Şu yanan kandile benzer, yani muma benzer. Mum bir yeri ışıkmak için ne yapar? Yanar. Ama ne olur yanarken? Bitir. Kendine bir faydası yok, bitiyor çünkü. Alim de amel etmiyorsa aynı o mum gibi. Sen günün bir Yoktur. Ve öğrenilen ilim insana ne yapacak? Fayda sağlayacak. Vallahi Resul Ani ve bakın şöyle dua ediyor. Fırmızı Minkitab'ı duada geliyor. Allah'ım bana öğrettiklerinden beni fayda sağlayacak. Bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi aldır. Amin. <gülüyor> Yine faydasız ilimden sana sığınırım kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınılır Amin Ya Rabbi. Bunu devamlı dua olarak da yapmamız gerekir kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifte faydasız ilimler şunlardır, şunlar anlaşılır. Bilinip onunla amel edilmeyen ilim, bilinip başkasına öğretilmeyen ilim,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 Payda var mı? Aksi Bilinip baş başına öğretilmeyen ilim. Hepimiz bir şeyler biliyoruz değil mi? Bir adıyamağı sos işinin yaptığını yapıyoruz mu? Evet. Yapmıyoruz. Nerede görseler ki benim dükkanda benim başıma çök geliyor. <gülüyor> Diyorum Allah'ım nerede günah işledim de bunu benim başıma saldın davet etmezsen edilirsin. Adam geliyor resmen seni Gel kurban diyor. Bir kere gitti diyor. Bir kere gitti diyor ya. Bir kere bizimle gel diyorlar. Ama biz bir kere demiyoruz. Gel seninle. Camiye gidelim. beraber bir namaz kılalım. diyorsun mu? Yine sahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim. Bakın hadis-i şerifte iman bağrında gelen kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse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 Ve dinin teşrif etmediği, caiz görmediği ilim. Bu da nedir? Sihir, erceddi, cifreddi. Bunlarla bizim ilimle alakası nedir? Yok. Evet. Yine belamla alakalı konulardan bir tanesi, hakkı bile bile girdemek kardeşler. Evet. Bu da belamların davranışlarından nedir? Bir tanesidir. Bildiğiniz halde bile bile hakkı ketmetmeyin yani gizlemeyin diyor Bakara Kırcısı'da Allah Azze ve Celle'ye. Efendim, bakalım mı? Sakmayın.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 değiştiler yaptıkları alışveriş ne kötüdür diyor alimden bir seçim yedik. Evet. Bu ve buna yakın birçok ayetler ilim ehlinin hakkı gizlemesinin çok büyük bir günah olduğunu ve kıyamette de azaplarının çok çetin olduğunu söylüyor. Bugün kardeşlerim bizler helalı, haramı, doğruyu, yanlışı, tevhidi, İslam'ı kimden öğreniyoruz? Bizim ehlinden öğreniyoruz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 ben size bunları ne yapmazdım? Zikretmezdim diye son anlarına kadar zikretmedikleri hadisleri rivayet etmişler. Şu ayetler olmasaydı diyelim. Evet. Bu ayeti kelimenin hükmü yalnız Yahudilere değil, kıyamete kadar gelecek bütün alimleri içine alan şeri hükümlerdir kardeşlerim. Evet. Sabrı bize hayır versin. Bakara 159 ve 160.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 İlmi gizlemek o da nedir? İlmin cinayetidir. Aleyhisselatü Vesselam benden duyduğunuz bir emir bir nehi de olsa bunu ne yapın? Aktarın Ola ki dinleyen anlatandan daha fakir ney? Fakir anlayışlı olabilir. Ney? Saygalı mı? Fakir. Evet. İlmik etmeden gizleyen cahil menzuresindedir. Ve ona da alim denmez kafasıdır. Ne denirdi? Demem. Demem. Evet. Haksızlık karşısında alim diye geçinen kusuyorsa ona da ne denir? Dilsiz şeytan Evet. En faziletli cihat nedir? Ben... Zalimin karşısında söyleyen alimdir. En nedir? Budur. Evet. Bazen haklı söylemekten dolayı başımıza birçok bela gelebilir. Doğru mu? Evet. Mesela bir zaman e, Hüsnü Hoca'ya gitmiştik. Kulağım e sağır oldu diyor. Biraz da sık çalışın diyor. Hep mi ben çıkacağım diyor. Başıma gelenler neler neler diyor. Kulağım düşücü şeyler söyledi. Tabi ben o zaman biraz küçüktüm. Çok şişman değildim, zayıftım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 Hangi ateş daha hayırlı? Bunu mu? Cehennem ateşimizdir. Ve daha sinirleniyorlar. Ne yapıyorlar İbrahim'i? son ateşe atıyorlar. Yakması gereken ateş İbrahim'i ne yapmıyor? Yakmıyor. Yakabilir de ama bizim görevimiz hakkı gündeme ne yapma? Yatırma kardeşlerim. Ve hakkı öğretmen. İlmi gizleme değil. Düşünün İbrahim Aleyhisselam o toplumda çok mu az mı? Hatta bir kişi diyor. Yani hanımı ile olan vakaya hatırladığımızda vallahi diyor senden benden başka yeryüzünde iman eden var mı bilmiyorum diyor. Düşün. Böyle bir ortamda İbrahim'in pısıp korkması mı gerekir? Yalnız kalan insan elbette ki korkar değil pısır. Ama İbrahim aleyhisselam hem de yaşına baktığımızda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 ee, nakledilen rivayetlerde Ashab-ı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne yapıyor? Benim sadamdan oku al, benim yayıma tak ve bu çocuğun Rabb'in adıyla e ne yap? Attır. Ancak beni ne yaparsın? Böyle öldürürsün. Çocuk ne kadar anlattıysa kendi ölümüyle biten bir daveti ne yapamadı? Beceremedi yaşa kadar. Ama kendi ölümüyle koç bir topluluğun İman etmesine ne yaptı? Sebep oldu. Hatta firavun ne yaptık? Kızdı. Derin derin hendetler açtı. Ateşler yaktı. Topu toplu insanları atarken bir kadın tereddüt ettiğinde Encik'teki çocuğunu attı. Atla ama atla. Ahiret ateşi bundan daha çetin ve daha yakıtlı. Bunlarda bize çok hikmetler var kardeşler. Demek ki ahiret ateşi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 Yemin gizlenme deyince e, Bakara 40'ın manasını bilen var mı alemi? Bilmeyen var mı? Bilmiyorum. Allah'ın indirdiği ile hikmetlerini tasirlerin hali o. Maide 44. Bakara 44 mi dedi? Hani Uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz? Kontrol değil mi? Evet, Maide 44. Nuzun sebebini biliyor musunuz? Evet. evet. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudilerle bir anlaşma yapıyor. Kendi aralarında bile bir nizalaşma olduğunda hükme bağlayacak? <gülüyor> Allah sallallahu aleyhissalatü vesselam. Bir gün çarşıda gezerken kalabalık görüyor. Bakıyor katıra ters indirilmiş bir adam. insanlar onu e, taciz ediyor. Yani aşağılıyor. Nedir diye sorduğunda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 Yahudi Tevrat'ı getiriyor. Tam rezme geldiğinde parnağını basarak orayı okumuyor, düzlüyor ve atlıyor. Bunun üzerine ne iniyor? Maide 44. ayetini. Allah'ın ayetlerini az bir ne yapmayın? <gülüyor> Düştirmeyin, ters etmeyin. Kim bunu yaparsa <gülüyor> ne yaptı o adam? Bu sefer o konuşuyor. Biz diyor zenginlerimiz diyor zina ettiğinde hatıra taş bindirip misanların içinde teşhir ederdik. Fakirler yaptığında cezmetirdik. Sonra dik keçiştiremedik. Onu da buna ne yaptık? Dönderi verdik. Allah'ın ayetini önce gizliyorlar, sonra ne yapıyorlar? tefsir ediyorlar. Dünyalık bir menfaat için çok rahatlıkla değiştirebiliyorlar. Peki bugün bugünkü belenleri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 Yani insanların vahdetinin önündeki engellerden birisi konuşan alimler. Yani o Hocalar adam olsa yani belam olmasa alim olsa hiçbir Müslümanlığı notmaz. Ayrılmaz. Bugün bir Nurcu Tayyip Eşim al, 20'ye çıkmış bugün bölünmeleri. Okudukları yani bir misal verelim bir fırkadan diyorum. Misale-i değil mi? Neyi paylaşamıyor da 20 çok oldu bunlar, He? Halledemiyorlar. Bana para, para, bunu <gülüyor> halledemiyorlar, bölünüyor. Biz mi halledeniz? Vallahi bir miras varsa ben niyetim almayacağım. Alimlerin de bir araya gelememesinin altında yatan herhalde ilmi anlayamadıkları birbirleriyle konuşamayıp da bir başkalarıyla konuşuyorlarsa, onlara dertlerini anlatıp da birini anlatamıyorlarsa, kusura bakmayın onlara da alim denmez. Evet. Ve hadis-i şerife baktığımızda kardeşler dikkat ederseniz, ilim ve hikmeti Allah her işleyene değil, ancak ne yapıyor? Dilediğine veriyor. Allah kimi severse, Dinde ancak onu anlayış katılıyor. Öyleyse bizim kendimize ne yapmamız? Bir düzen vermemiz gerekiyor. Allah'ın sevdiği amelleri isteyelim. Allah bizi de anlayış katılsın. Ve günahlarımıza tövbe edelim. Bir Rabbimize sunalım. Mağfiret dileyelim. Allah da bize ne alsın? Rahmet etsin kardeşlerim. Allah hikmeti bilediğine ve kime hikmet verirse de onu da birçok hayra ne yapar? Şahit Ancak akıl sahipleri bunu düşünüp ibre alınlar. Hangi ayet? Bakara? 264. Bilmiyorum demek de ilimdir. Allah hepimize hay hayır versin kardeşler. Allah'la hidayetle fıtratla bağını toparanlar ancak akılsız, kör ve sağırdırlar. cahil günler İslam'da cahilliği ne yapar? Reddeder. Ve hakkı örten, görmezden gelenlerin sıfatı da ancak belamların sıfatıdır. Allah onların şerrinden bizleri uzak kılsın. Bizler kardeşimizin sohbete başlarken sorduğu gibi doğar doğmaz kulaklarına ezan okunan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 durur, murur, cicimayı geçer. Hanımı hamile kalır, Oo, ne kadar güzel. Kadın her istediğini aldırır. Hani aşeriyor diyorlar ya. Karpuzun olmadığı mevsimde karpuz getirtirler. Eriğin olmadığı şeyde eriyi getirtirler sana, bu Ancak kadın hamile kaldığında, ilk çocuğunda, evbirlerinde o kadar değil. İlk çocuğunda o kıymeti yaptı, yaptı. Bakın şimdi değerlere bakın. Sonra işte çocuk işte şöyleydi, böyleydi derken doğdu. Aha bana benziyor, aha sana benziyor. İşte A dedi, B dedi, ha emekledi, yürüdü, sokağa bir çıksın çocuk. Tamam, bitti. çocuğu desen ana baba kızar. E çocuğun büyümesi aynı, çokak çocuğu büyümesi Aynı iyiliği, alakayı, tevhidi öğretin onu sevdiğin gibi, merhamet ettiğin gibi Allah'ın dinini verebiliyor musun? Doğar doğmaz, kulağına ezan okumayı bildiğin gibi ezanı ona talip ettirebiliyor musun? Yedi yaşına geldiğinde namazı emrediyor musun? On yaşına geldiğinde kılmıyızı dövebiliyor musun? Bunlara çok çok ne yapmamız? Ne yapmamız gerekir. Gözümüzden kaçırdığımız değerler. Yani birisi ilmi gizledi diye Kehmetli diye, dünyalık bir şeyle değiştirdi diye suç büyüğü bastığı Kendi kendimizde de bunu ne yapalım? <gülüyor> Arayalım. Ve dikkat ederseniz çocuğa ilk öğretilen şey imandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğumuza ilk öğreteceğimiz kelime La İlahe İllallah olsun diyor. Ne demek La İlahe İllallah? <gülüyor> tevhid Tevhid manasını demiyorum tevhid kelimesini çocuk bilmeden bile ne yapsın? ne yapsın. Önce tekrarlama yoluna gitsin diyor. Bakın Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına bir grup genç gidiyor. Ve bir diyor ve Vesselam'ın yanına gittik. Ondan önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik. Ve Kur'an vasıtasıyla da diyor imanı. Sağ İlim meclislerinde öğrenilecek önce neymiş? İman. Ve buna çok çok ne yapılacak? Ağrıya söylenecek kardeşler. Eğitimin amacı fıtrata ters düşmeden Rabbin öğretileri doğrultusunda Allah'ı ve insanın kendini tanıması, dünya ve ahirette faydanınca ilimleri öğrenme. Ve yaratıcıya kulluk yapmayı ne yapacağız? Kişi öğrenecek. Burada bir misal vereyim de sohbeti makalayayım inşallah. Ee, haftaya ayetleri az bir daha karşılığında satma ayetlerinin üzerinde duracağım inşallah. <gülüyor> Öbür hafta olur inşallah. Seni et isteyelim olmaz mı? <gülüyor> Karsamda ilk işare var.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 ancak onu razı etmek için yaratılan insanlarız. Öyleyse yaratılan bizlerin bunun dışında bir gayesi, bir amacı, bir şeyine atmamalı Olmamalı. <gülüyor> Amel edecek karşılığını, ücretini ondan istedir. Kimsede ne bir tartış, ne bir başka bir şey, ne bir ücret ne atmayacak İstemeyecek. Böyle olursa insanların arasında bir ihtilaf bir şey olur mu? mümkün değil. Bir köle düşünün köle efendisinden bir şey talep edebilir biz de neyi talep ediyoruz? Biz de Allah'ın kölesi değil miyiz arkadaşlar? Bir olanın kölesi olamazsanız birçok şeyi, maşallah bilgi lazım Allah razı Allah öğrendiğimiz değerlerle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah hakkı anlamayı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 batılı batıl dilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Haneke Allahümme ve bu hamdiki işeden la ilahe illa ente estağfuriki ve tebli elhamdülillah herhalde Amin. Eyvallah kimlerimiz